ee, İslami olarak e, adlandırılıp adlandırılamayacağını e, anlamanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de bu kuruluşları İslami Sivil Toplum Kuruluşu olarak nitelendirdim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 tek tek konuşacağız ama <gülüyor> öncelikle biraz ucunu gösterdiğimiz havuç gibi söylediğimiz araştırmanızdan bahsedelim. <gülüyor> Türkiye'de İslami STK'ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi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 E, ve merak ettiğimiz e, soru şuydu. Yani İlke İlim Kültür Eğitim Derneği tarafından e, fonlandı bu e, proje. Merak ettiğimiz şey şuydu. Yani Türkiye'de İslami Sivil Toplum kuruluşlarında da ne yönde seyrediyor? Yapıları nasıl farklılaşıyor ve bu yapı farklılaşmasını nasıl e, farklı bir şekilde algılayabiliriz? Bunu e, merak edip bunu e, analiz etmeye çabaladık. E, nihayetinde iki yıllık iki yıl süren geniş tabanlı bir araştırma projesiydi e, bu proje. Ee, Hemzemin konferansı olduğunda henüz yeni tamamlanmak üzereydi. Raporu yazıyorduk ama şu anda e, tamamlandı e, diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla e, paylaşacağız. Ve bu e, kamuoyuyla paylaşma e, sürecinde işte bugün Hamzeminle birlikte başlatmış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 diyebileceğimiz alan daha fazla öne çıkıyor. Yani şöyle bir genel olarak baktığımızda ben hani nicel bir araştırma yapmış değilim. O yüzden bu hususta çok genel verilere dayalı olarak konuşmak durumundayım. Türkiye'de sivil alanda en çok eğitim ve dayanışma derneklerinin yardımlaşma derneklerinin ya da vakıflarının aktif olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin İslami sivil yapısı da benzer haritayı bize sunuyor. Burada tabii ki şöyle bir şey var. Yani İslam sivil toplumun önemli zeminlerinden birisi cemaatsel zeminler. O cemaatsel zeminlerin oluşturduğu bir çeşitlilik bir faaliyet yapısı da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 diyor. Yani mahalleler arasındaki çeşitlilikten kutuplaşmadan daha çok mahalle içerisinde bir çeşitlilik bir kutuplaşma var. Türkiye'li hakim diyor ki bu saçma bir veri böyle veri olmaz. Bunu çıkarmayın bir şekilde öne. Bu kutuplaşmanın olduğu dünyada nasıl bunu söylersiniz diyor. Yani İyi. biz bazen zihnimizde kuruyoruz bu kutuplaşmaları. Evet.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 daha çok doğu toplumları evet. ve onların süreçleriyle ilgileniyor. Yani sivil evet. süreçleriyle ilgileniyor. Tek ben tek teşekkür... araştırma açıklamayayım şimdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel çok bir program olacak. Feryal Kabil yayın masamızdaydı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hem zemin